Senin nasıl bir mal olduğunu anlatamazdım, anlayamazdım. Ve senin duygu aldanırdım. Bakın belki de en önemli noktası şu. Şimdi, real, real politik, hayatın gerçekleri ve benzeri etiketlerle Size sunulan, bize sunulan, herkese sunulan birisiyle karşılaştığınızda, bir konuşmayla karşılaştığınızda, bir yazıyla karşılaştığınızda, bir yorumla karşılaştığınızda hep bir duygu sömürüsü vardır. İşte ben hayatımda hiç kimseyle kavga etmedim. Kavgayı ben hiç sevmem. Savaş ben hiç sevmem. Bir kere kavga ettim, onda da... Karşımdakine kafayı gömdüm ama daha sonra çok üzüldüm. Günlerce üzüldüm. Gittim özür diledim ben böyle bir insanım diye. Mesela başlar. Ondan sonra hayatın gerçeklerine gelirsin. Ya da. Bunu kimse bilmez ama sana bir sürü vereyim. Yenge bile bilmez bunu. Zamanında birini sevmiştim. Neler neler hayal etmiştim. Böyle başlar mesela konuşma. Dikkat edin, bütün reel görüş konuşmaların, yazışmaların, yazıların, köşe yazılarının, yorumlarının hep duygusal münthus işlenen bir paragrafı vardır mutlaka. Ve acizane bulmuşum. Ben senin sandığın gibi, senin kategorize ettiğin gibi duygusal biri olsaydım, senin ne mal olduğunu göremezdim. Ee. Şuraya bağlayacağım, dedim ya, hani vakti zamanında benim için çok ağır bir mesai gerektiren, çok ağır bir mesai gerektiren, bana göre tabii abi mesai gerektiren yoksa, bu da çok izafi bir şey, bir işe veda etme kararı aldığımda, hem yani de malum işte Türkiye'nin yıllardır içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurursak, Ya çok duygusal davranıyorsun, bak duygusal davranma gibi cümlelerle, dost tavsiyeleriyle falan karşılaşmıştım. Orada benim düştüğüm bir dipnot vardı, bakın ben duygusal davranmıyorum, bak duygularımı gözetiyorum bu başka bir şey davranmıyorum. Aksine senden daha makul davranıyorum, çünkü niye böyle devam etmemin bana maddi ve manevi ya, total, global yani geniş düşünüldüğünde, birçok ayrıntısı ele alındığında, Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede, günümde, bugünümde, duygularımda, düşüncelerimde, özel ilişkilerimde, genel ilişkilerimde ciddi bir tahribata neden olacağını gördüğüm için ne kadar da duygusalım. İstifa ediyorum. Yani burada bulunursam, burada oturursam, burada yer işgal etmeye devam edersem bunun gereklerini yerine getirmem gerekiyor Bunu gereklerini yerine getirmek istemiyorum kaçıyor muyum? bilmiyorum tercih sizin ama burada durup bunu gereklerini yerine getirmek istemiyorum bu böyle bir şey bilmiyorum aradaki farkı ne kadar anlatabildim kadar. Şimdi belki nasionalde farklı var. Ben göremedim. Belki. İnsanın unuttuğu şarkılarla karşılaşması güzel. Kesinlikle güzel. Sabah ve Ezgi'nin günlüğü... böyle başlar için ince bir kızıya kavuşur yüreği geçmiş acııyı giden ağır yeniden Bir siz değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm. Felsefeyle anla. anla tarihle yargılar Felsefeyle anla ve tarihle yargıla. Şimdi bu şarkının bu cümlelerini konuşacağız. Duygusal örnekler vereceğim size. Işte. Ama severim ben bu şarkıyı. Bu cümleler tebessüm ettirse de benim. Kesiniz üstümde, tutsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte Ottoman sevgilim. Tırnaklarıma geçip toprağın sırtına doğru durumdur. Gözlerimde güneş koşar. Açmayı hatırlasam nasıl kulağa güzel geliyor değil mi? Beni bilimle anla, iki gözüm, beni tarihle anla. Peki. Ama bir anma yapalım ondan sonra konuşalım. Got him. Um... Samir de sanıyorum Bağdat işin yazılmış bir şartı, yapılmış, söylenmiş bir şarkıdır. Zafer olsun her köyüyle Güzel kardeşim Güzel babasım Tutsun Bazı kitaplardan, bazı cümleleri, bazı paragrafları okuyacağım. Beraber bunların mesela nasıl bir zihnin ürünü olduğunu konuşuruz, tartışırız, inceleriz birlikte. Aklını kullananların, olaylara duygusal bakmadığını söyleyenlerin bakış açısıyla yazılmış cümleler nasıl onu da beraber göreceğiz. Size i̇şte bir örnek vereceğim. Mesela biz hmm, nasıl söyleyeyim onu? Nasıl? Nasıl? nasıl, nasıl? Hayır, sıkıntı şurada. Ben isim konuşarak yani birinin gıyabında onun yazdıklarından bir şeyler okuyarak eleştirmekten çok da haz etmiyorum. Bunun nasıl bir yolu olabilir? Hatırlarsınız, geçen hafta mesela bir kitaptan iki cümle okudum. Oradaki zihniyete, daha doğrusu zihin karışıklığına işaret etmeye çalıştım. Ne yazar ismi verdim, ne kitap ismi verdim. Sanki böyle yapınca da gizli reklam gibi oluyor. Yani böyle sizin merak duygunuzu kabartıp, kim bu ya? Kimden bahsediyor? O olabilir mi? Şimdi bir yerden başlayalım. Bakalım nereden çıkacağız? Üskük'teyiz. Şu anda da Üskük'te dinliyorlar bizi. Mustafa Paşa Camii'nden bahsedelim mesela. şimdi. Size. Ne alakası var diyeceksiniz. İki dakika sabretmeniz gerekecek. Somut şeylerden bahsediyoruz. Değil mi? Biz bu sallada öğrenmiyoruz. Mustafa Paşa Camii... Bizkub'ün ilk camilerinden. 500 yıllık 1963'teki o sert depremden bu yapıların çoğu etkilenmemiş. Fakat İhsanoğlu'nun o bilinen barbarlığından da çoğu kurtulamamış. En yerinde değerlendirme korumaysa Kito dönemi Yugoslavya'sında yapılmış. Müjdeye dikkatinizi çekiyorum. Komünist düşmanlığı yapmayın lütfen. En yerinde değerlendirme, koruma ise Tito dönemi Yugoslavyasında yapılmış. Nasıl yapıldığını okuyacağım şimdi. Eski eserlerin çoğu onarım görerek değerlerimiz zedelemeyecek işlevsel konularda kullanılmış. Müze, kültür merkezi, halk sanatlarının sergilenmesi gibi. Bundan ötürü de günümüze daha bakımlı bir biçimde uzanabilmişler iki paragraf aşağı gidiyorum evet bakın iki paragraf aşağı gidiyorum perhizinizi ve turşunuzu hazırlayın İsa Bey Camii 15. yüzyıl bir büyük kütüphane ve türbeden oluşuyor Osmanlı Balkanlardan çekildiğinde kitaplıkta kapatılıyor caminin yana uzanan bahçesinin Küçük çarşıya açılışı da onu gelip geçilen bir yer yapmış zaman içinde. Yukarıda hatırlarsanız, Balkanlardaki kültürel, tarihi mirasa en iyi Tito döneminde sahip çıkıldığını, eski eserlerin çoğu onarım görerek değerlerini edilemeyecek işlevsel konularda kullanıldığını, müze, kültür merkezi, halk sanatlarının sergilenmesi gibi işlerle kullanıldığını okumuş idik. Bundan ötürü de diyor günümüze daha bakımlı bir biçimde uzanabilmişler. Sayın yazar. İki paragraf aşağı iniyoruz aynı sayfadayız. İsa Bey Camii'nden bahsediliyor. Bu defa 15. yüzyıl bir büyük kütüphane ve türbeden oluşuyor. Osmanlı Balkanlardan çekildiğinde kitaplık da kapatılıyor. Niçin acaba? Mesela bunun cevabını niye araştırmamış yazar Kitaplık niye kapatılıyor? Arka sayfaya dönüyorum, şimdi böyle bir yazarın, <gülüyor> ne kadar olayları, daha doğrusunu da hemen not düşeyim. Bu satırları okuduğum kitap 1995'te basıldı. Basılmış daha. bilimle anlasak. Yani niye kalp krizi geçirdiğini bilimsel olarak, yani kalp krizi geçirdiğini bilebilirim ama bunun arka planını bilemem bilimsel olarak. Bunlar kulağa hoş geliyor. Ya da birilerinin kulağını çok korkunç geliyor. Gündelik dilde kullandığımız bir şey daha yapayım size. Bu da Salah Birsel'in yaşlılık günlüğünden. 23 Kasım Cuma'dan bahsediyor Salah birsel yaşlılık günlüğünde. Bir Uleslam Şükriye Dikmen'in evinde sonbahar çayı içtiklerinden bahsediyor. Orada konuklar var. Konuklardan biri Taha Toros. Biri Yahya Kemal. Ankara'nın eşrafından, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'daki önemli isimlerden birinin ölüm haberi üzerine Yahya Kemal'in şöyle dediğini aktarıyor Taha Toros. Az önce bir yanlış cümle kurdum, orada Yahya Kemal yok tabi. Ankara'nın eşrafından o ünlü zat vefat ettiğinde Yahya Kemal şöyle demiş. Dünyanın en dal kavuk adamı öldü. Taha Toros, bakın bir çoğunuz gibi, bir çoğumuz gibi, güzülerek, ölülerin hayırlı anılmasını buyuran din ulularının sözünü ortaya yuvarlayınca Yahya Kemal köpürmüş. Salah bir salah biliyorsunuz. Türkçe, daha doğrusu, öz Türkçe dediğimiz kelimeleri tercih etmeye çalışmış bir yazar. Din ulularından, işte din bilgilerinin, önde gelen din bilginlerinin ve bilgelerinin sözünü ortaya yuvarlayınca Yahya Kemal köpürmüş. Ne demiş Yahya Kemal? O kuru mevtaküm bil hayr sözü, yani... Ölüleri rahmetle, hayırla yad edin, öyle anın onları, ölülerin arkasından kötü konuşmayın. Sözü, Türkçe'ye yanlış çevrilmiştir, diyor Yahya Kemal. Gerçekte o, ölüleri değil, ölülerinizi hayırla anın biçimindedir. Burada, Fahir İz başını öne eğdi ve öyle, çünkü cümlede küm var, diyerek Yahya'yı doğruladı. Bu da bütün ölüleri değil, kendi ölülerinizi demek. Tabi burada Salah Bülsel çok dağıltıyor sizin ölülerinizi cümlesini, kendi anlayışıyla şöyle devam ediyor. Yani kendi ölülerinizi yani ana baba, kardeş ya da akrabalarınızı hayırla anın anlamınadır. Yoksa aşağılık bir adam öldüğü vakit çenenizi kapayın demek değildir. Bakın günlük bunu çok kullanıyoruz. Dilimize çok dolaşıyor. Ama oradaki bir küm ekini bile görmekten anlamaktan çok uzak. Ölüleri hayırla yad edin değil. Ölülerinizi hayırla yad edin. Böyle şeyler Gel de kahrolma. Daha buradayız. Biraz daha müzik dinleyelim en iyisi. Ne dinleyeceğiz? Türkü dinleyelim. <Gülüyor> falan da söyleyemez. Ve bu yüzden birçoğunuz mesela filmlerde gördüğünüz işte babasıyla arkadaş gibi, annesiyle arkadaş gibi sahneleri gördüğünüzde duygulanırsınız ya da düşünmeden edemezsiniz. İşte burada şöyle bir soru üretebiliriz. Babam arkadaşımsa annem arkadaşımsa Daha doğrusu, şöyle ben. mesela arkadaşlarımla bana annelik yapmalarını istemiyorum yani böyle bir şey istesem istemem bir kere garip onlar da yadırgarlar bunu ya da arkadaşlarımdan bana babalık yapmalarını istemiyorum değil mi burada bir ayrım var onu biliyorum ona işaret edeceğim hemen böyle ama diye ayağa kalkmayın. Kibar olmak, duygularını ifade etmek, şefkatini, merhametini göstermek, niye, neden yaptığını izah etmek başka bir şey. İster arkadaş ol, ister baba ol, ister ana ol, ister patron ol, ister işçi ol. Kibar, net olmak önemli bir şey. Bunu tamam. Benim kastettiğim şey şu. Görevlerin, rollerin karışması. Baban sana arkadaşlık yapıyorsa, sana kim babalık yapıyor? Annen sana arkadaşlık yapıyorsa, sana kim annelik yapıyor? Diyeceksin ikisini bir arada yapıyor. Bence ikisini bir arada yapmıyor. İyi annelik yapıyor ve sen onu, Amerikan filmlerine iletiştirerek, arkadaş gibi anneliyorsun. İkisini bir arada yapmıyor. İyi babalık yapıyor ama sana Amerikan filmlerinden etierek arkadaş gibi baba diyoruz. Baba baba gibi değil aslında arkadaş zaten o. Anlatabiliyor muyum? Yani yine mi bir ukalalık yapalım? Peki arkadaş arka daş. yani zor günlerinde sırtını dayayabilecek insan demek. Zor günlerinde sırtını, arkanı dayayabileceğin insana arkadaş denir. Sırdaş, sırlarını paylaşabileceğin insandır. Bunun gibi. Elbette bir annenin, bir babanın arkadaş olması gerekiyor. Yani zor günlerinde sırtını dayayabileceğin başka var mı? Yok. Peki bu çatallanan şey ne? ...fazla irtilenmek mi? Gördüklerimizden, filmlerden Toparlayayım mı? Saat 00. 36 çünkü Belki böyle şeyler İşte bak bir anekdot aktarıp Burada bir yanlış var Şöyle bir yanlış var demeyi Dememi daha doğrusu belki bir çoğunuzun hoşuna gidiyor daha medyada böyle şeyler olur. Biri birini eleştirsin ya da biri birilerinin eksiklerini açıklamayı göstersin. Bir zamanlar, bugün hatırladım onu, bir vesileyle hatırladım onu. Bir zamanlar şöyle cümleler kurardım ben, radyo istasyonunda, başka bir radyo istasyonunda. Belki de başka bir, başka bir stüdyoda ama aynı radyo istasyonunda. Hani çocukluktan itibaren ezberlediğiniz şeyler vardır. Özellikle muhafazakar ortamlarda yaşıyorsanız, İslam'ın şartı 5'tir. Bilirsiniz. İmanın şartı 6'dır. Bilirsiniz. Mesela ben zamanında şöyle cümleler kuruyordum. Biraz da yaşla ilgili bir şey olabilir tabii. Hani bak. Bak görmediniz ben gördüm onu. Niye böyle diyorsunuz ki? Sonuçta Müslüman olmanın, mümin olmanın şartı tek değil midir? Ne gerek var böyle formülasyonlara, formüllere? O beştir, bu altıdır, diğeri yedidir. 52 farz, bilmem kaç farz gibi böyle cümleler kuruyordum. Ondan sonra. Ve ne kadar zeki olduğumu, ne kadar farklı olduğumu göstereceğim ya. Ah, saflık. Ve Müslümanlığın, mümin olmanın şartının tek olduğunu söylüyordum. O da nedir? Kur'an'a Kur iman etmektir. Yanlış mı? Değil. Doğru. Yanlış nerede? Yanlış şurada. Bunu dahi düşünemeyen bir insana, bunu dahi düşünemeyen bir insana, senin bunu söylemenin hiçbir manası yok. Bakın, dahi diyorum orada bunu dahi düşünemeyen bir insana bunu söylemenin hiçbir manası, kıymeti, harbiyesi yok çünkü daha bunu düşünemiyor doğru mu? doğru ama yaptın ne yanlış <gülüyor> sanıyorum Atasoy Müftüoğlu anlatmıştı bir Avrupa izlenimini anlatıyordu kürsüdekilerden örnek veriyordu ...bir programa katıldığından bahsetmişti. O bahsetmemiş olabilir ama... ...şöyle bir şeydi. Fahnede... ...çok heyecanlı konuşan bir hatip. Mesele ne? Niye bu haldeyiz? Bu halden nasıl kurtuluruz? Malum onlarca yıldır... ...aynı mesele ya. Yani böyle kız gittiğinizde... ...konuşacağınız iki mesele vardır. Yani ya... ...özellikle son zamanlarda... Maçlar ne oldu? Galatasaray? Ee, ya böyle bir şey konuşursunuz futbolda ya da Duydunuz mu? Da? Ya, durum çok kötü. Ne olacak ki bu Kıbrıs'ta? Yani, i̇kisi de konuşurdu. Eski bir şey konuşulmaz. Can o çünkü. İşte Avrupa'da küçük bir kapalı spor salonunda kalabalık, çok kalabalık ve sahnedeki hatip bağırıyor. İşte bizi ezberci bir kafa bu noktaya getirdi. Ya bugün çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hatta heyecan yükseltmek için cümlesini birkaç kere tekrar ediyor. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çoğunuzun dikkat etmediği, bilmediği bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Ne olabilir ki? Şey gibi oldu biraz. Kadınlar niçin böyle davranır? Erkekleri anlamanın en kolay yolları, püf noktaları gibi. Ve kürsüdeki hatip, hani namaz süreleri diyorlar ya, namaz süreleri diye size ezberlettiler ya, evet, böyle şey olur mu kardeşim? Sonuçta Kuran'ın Kur'an'daki bütün sureler namaz suresi değil mi? Evet, biz evveli safız ya. Adam çok önemli bir şey söylüyor orada. Yani sonuçta, bilmeyenler için söyleyelim. Namaz kılarken, Kur'an'dan herhangi bölüm okuyabilirsiniz. İlla kitabın son bölümündeki işte, yaklaşık 10 adet sure, bunlar kısa. İşte 5 cümlelik, 10 cümlelik. İlla bunları okumak zorunda değilsiniz. Ama... Yaygın olan, herkesin bildiği nedir, namaz sureleri denilince, işte, inna a'tayna, biber, inna a'tayna falan, işte Kevser suresinden başlarsınız. Aynı okuyabiliyorum. Nokalavuk olmasın diye, aynı bu, aynı harfini vurgulamadık. Ee, evet, Hoca Efendi çok önemli bir şey anlatıyor. Sadece bunlar değil ki namaz sureleri. Az önce benim cümlem vardı ya. Ne kardeşin İslam'ın şartı beş? İmanın şartı altı. Ne böyle şeyler izbirletiyorsunuz insanları. Biraz pratik olun. Müslüman olmanın şartı, mümin olmanın şartı nedir oğlum? Kur'an'a iman etmektir. Ha bu kadar. Demek varken. Bütün süreler namaz sureyesi. E, namaz suresi adı altında... Böyle küçük kitapçıklar vardır. Sadece o kısa surelerin yer aldığı kitapçıklardır bunlar. Ve onlar hediyesi diye bakın, zarafete bakın. Hediyesi 5 lira, 10 lira. Çünkü o verdiğiniz para onun bedeli değildir. Evet. Hani biz bir şey para verdik, bunun bedelini ödediğimizi zannediyoruz ya. Eski mushaflarda, Kur'an-ı Kerim'lerin üzerinde hatırlayın. Gördüğünüzü sahip. Hediyesi 50 kuruş falan yazar. İşte hediyesi 30 lira. Hediyesi 20 bin lira. Şu anda işte hediyesi 10 milyon lira falan yazar. Ben ne de demiş çocukken anlamayım. Ne demek hediyesi ya? Kim kime hediye ediyor? Hediyesi para ne ortada var? Sonra da tabii anlıyorsunuz. Geçiyor biraz. Çünkü ödediğim onun bedeli değil. Ödediğim para kağıdın bedeli, cilt bedeli, matbaa bedeli, ondan sonracıma işçilik bedeli. Kur'an-ı Kerim'i satın almıyorsun sen. Oradaki emin ve malzemeyi satın alıyorsun. Ve insanlar böyle hayırlı bir şeye alet oldukları için de, yani buna kağıt harcadıkları için, buna mesai harcadıkları için, buna emek harcadıkları için, sen onlara, sonuçta ortada bir ilahi kelam var, zarafet ister, Hediye olsun diyorsun. Böyle zarif bir şey. Nereden hatırladım bunları? Geçen gün bir söyleşide, bütün bu formüllerin, formülasyonların Selçuklu eseri olduğunu okuduğumda, hep merak etmişim, buları kim yaptı, kim yazdı diye. Tamam, kimisi işte bir peygamber sözünü, bir hadisi şerifi kaynak alarak oradan formülleştirildi ve insanlara ezberletildi. İşte imanın şartı altıdır gibi. Mesela bu, Selçuklu kafasının kafasını ünüymüş ve çok pratik olduğunu, çok önemli olduğunu, şimdi söylemeliyim, desteklediğimi de söylemeliyim, niye? Kur'an'a iman etmektir Müslüman olmak. ...denseydi ve böyle bırakılsaydı... ...siz başka hiçbir şey öğrenmeyecektiniz. Öğrenmeniz gereken yaşlarda. Ama bugün en azından... 11 şey biliyorsunuz. 3 şartı 5... ...imanın şartı 6 eşittir 11 şey biliyorsunuz hayatınızda. Net 11 şey biliyorsunuz. Bilmeyenler de var. Var. Bir örnek vereyim size. <gülüyor> Biraz dolanmaçlı bir örnek olacak ama. Sanıyorum hikaye olmuştur. Böyle genel yeni yönetmenlerin pazar yazıları vardır. Genelde aşk yazılarıdır bunlar. Hafif yazılardır. Evde ne yapacağını bilmeyen 50 yaşını devirmiş insan yazılarıdır bunlar. İşte biraz yalnızlık, biraz arşiv kitaplığı karıştırma, biraz eski CD'ler dinleme. Ya da bazen işte yeni pop albümlerini dinleyerek, bakın biz dünyayı takip ediyoruz, biz dinozor değiliz, geride kalmadık mesajı veren yazılardır. Bir yazının başlığı şöyle bir şeydi. işte ikinci Kemalistler ve İslamcılar korkun. Buna benzer bir başlık. Ya ne oldu dedim, tamam niye korkuyoruz, tamam, ikinci Kemalist değil. Gel şimdi İslamcı olmak da moda değil. İstancı değilim demek bu da değil mi? Orada mı ramp var? Tamam. <gülüyor> Her mevsimin gülüsün işte. Ah dünyam. Niye korktun? Ne oldu dedim yine böyle? Kışıyorum yazayım. Artık yeni bir yazar var. Böyle buna benzer cümleler. Takdim cümleleri. Artık meydan size, meydan sizin değil. Meydan sizin gibi rahat hareket edemeyeceksiniz. İşte ne güzel alışmıştık Meydan bizimle böyle rahat rahat hareket ediyorduk. Kaykıla kaykıla yürüyorduk falan. Yeni yazar dediysem genç bir yazar değil bu. O da 50'sini de bilmiş. Ama bu konularda İslam, Batı, Orta Doğu ve benzeri hayati konularda Türkiye'nin Ayak bağ olan konularda, meseleleri derinlemesine inceleyen, nüfuz eden artık çok önemli bir kalem var. Onu gururla takdim ediyorum falan filan, böyle cümleler. Allah kim bu? Kim çıksın? Ya bu yine medyajlık bir şey oldu. Meraklandırmak için sanki anlatıyorum bunca şey gibi. Oysa ben, ne söylemeden geçsek yani... ...çümdeler okusak, biz niyete işaret etsek... Sonuçta öyle bir isim çıktı ki... ya ...bu da bir şaka herhalde falan dedim... ...çünkü... ...vakti zamanında yine bir hukukum var... ...bir olay var... ...ve onu biliyorum, yani şahsen biliyorum... dedik. Aradan üç gün ne geçti. Liberal, real politik yazıları yazan, başka bir köşe yazarı, Türkiye'yi kurtarmaya kendini vakfetmiş, gayri safi, milli, hasıl başka bir şey bilmeyen, başka bir köşe yazarı, bu yeni yazarımızı, Tebrik etti. Hoş geldin aramıza dedi. Senin aynı fikirde değilim ama senin gibi işte nitelikli, derinlikli bir yazarla tartışacağım için, ne dediğini bilen bir yazarla tartışacağım için kendimi çok mutlu, bahtiyar addediyorum. Kendini bilmez, ne dediğini bilmez insanların ortasında işte sen şöyle geldin, böyle geldin. Amiyane tabiriyle yalakalık dediğimiz. Çok özür dilerim ama böyle. Ayrı anlatacağım, şimdi ki, körler ile sığarlar birbirini ağırlar. Anlatayım mı? Bazılarınız için tekrar olacak ama. Ne olsun, tekrarda da hayır vardır diyebilirsiniz. Şimdi bu liberal yazılarımız, kulakları çınlasın, zamanda bana yazı bile yazdırtmıştı. O da beni güldürmüştü çünkü. Biliyorsunuz, ee, yazacak bir şey bulamayan köşe yazarları... Biz ne kadar az kitap okuduğumuzdan bahseder ve bizi eleştiren yazılar yazarlar. Genellikle de böyle ellerinin altında bir gün lazım olur diye, herhalde bir gün lazım olur diye saklıyorlar onları. İstatistiki veriler bulunur. Mesela Rusya'da bir ayda satılan kitap ve gazete rakamları. Fransa'da bir ayda satılan kitapların ve gazetelerin rakamı. Yunanistan'da, Türkiye'den. ve Bunları mukayese ederler. Tabii durum çok kötü. Diyelim, komşumuz Yunanistan'dan, nüfusu bizden az. Bizden belki beş kat fazla kitap satın alıyorlar. Belki on kat fazla gazete satın alıyorlar. Ve işte biz adam olmayız zaten. Biz okumadığımız için bu hallere düştük zaten. Başımıza ne geliyorsa bunlar yüzünden geldi falan. Siz okumuyorsunuz, Halk, yani halka sesleniyorum. Peki bu köşe yazarları okuyor mu? Bir örnek daha vereceğim size tabii. Bu milleti işte böyle söyüp, sal... Söğüp sal... Aa, söğüp sal... Söğüp sayan... <gülüyor> söğüp sayan e, liberal arkadaşımızın yazısında bir çok komik bir malzemesi var. Bu... Şu bir, e, e, ne denir ona? Dini argümanlar da kullanıyor. Ne gibi? İşte İslam'ın ilk emri okudur. İlk emri ikra. Oku olan bir dinin mensupları. Müslümanlar, bari dininizin ilk emrini yerine getirin de okuyun. Adam olun. Falan. Böyle bir şey. Niye gülmezsin ki? Ben gülerim şahsen. Bilen herkes güler buna. Şek yani Tekrar etmekten çok fazla fazla hazzı ama bilmeyenler için en azından şimdi ikra kelimesini hep oku diye tercüme ediyorlar, meallerde de öyle geçiyor ve biliyorsunuz hep bu işte kitap oku hep böyle anlaşılıyor yani oku yani kitap oku adam ol okul oku adam ol mesela okulların açıldığı haftalarda böyle beyaz hafifler falan olur ilk emre oku olan dinimiz zaten bunu istiyor okuyun hayırlı olsun uğurlu olsun falan Şimdi bu çocukluk hatıralarınızda bunu hatırlayabilirsiniz sanıyorum. Vahiy meleği Hazreti Cebrail Hira Dağı'nda son peygamber Hazreti Muhammed'e ilk vahiy getirdiğinde yani ikra, bismi rabbi kellediği halak diye e, okumaya başladığında bildiğiniz bir hikaye. Tekrar etmem gerekiyor şu düzgünüm. E, Hazreti Peygamber ben okuma bilmem diyor. Rivayete göre Hazreti Cebrail, Peygamber Efendimizi sıkıştırıyor. Oku diyor. Yine ben okuma bilmem diyor. Bu olay birkaç kere tekrar oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve daha sonra. Hazreti Cebrail, Kur'an'ın ilk suresi denilen Alak suresinin, ikra, bismi rabbi halak, oku, yaratan Rabbinin adıyla oku diye Türkçeleştirilen, Kur'an suresinin ilk ayetten ilk cümlelerini okumaya başlıyor. Şimdi, İslam'da okumaya verilen önem hep buraya atfediliyor ve hep burası kaynak olarak gösteriliyor. Soru, oku dedik ama soru, Hazreti peygamberin daha nesnel bir dil kullanalım. Son peygamberin veya vahiy meleğinin elinde bir kitap veya bir defter veya bir sayfa mı var? Hatırlayın bilginizi. Yarında bakabilirsiniz. Yok. Olayın geçtiği mahalde bir yaprak, bir varaka, bir kitap efendime söyleyeyim ya da bir ıı, defter olduğunu kimse rivayet etmiyor. Öyleyse burada okumaktan kastedilen şey ne? Bakın, okuyun, düşünün, adam olun diyen liberal yazarımız daha bunu düşünmekten aciz. Hep işte milletin kulaktan duyduklarıyla, kulaktan dolma bilgilerle atıp tuttuğunu böyle okumadan yapılan tartışmaların seviyesiz olduğunu, kendisinin okuduğunu seviyeli tartışacak birini aradığını, bu yüzden kendi gazetesinin, genel yayın yönetmeninin tanıttığı ve ne kadar önemli olduğunu anlattığı, tekrar hoş geldin deme ihtiyacı hissettiği yazara da hoş geldin derken, bu eksikliği işaret etme ihtiyacı hissediyorum. Şimdi liberal yazarımız da okunun anlamını bilmiyor. Peki çok seviyeli İslam, Batı, Orta Doğu, tarih ve benzeri konularda birikimi çok iyi olan yazarımızın hali ne durumda? Pişisel bir örnek vereceğim size. Sanıyorum 10 yıl önceydi bir dergide bir yazısında layıklıkla İslam'ı mukayese eden bir yazıydı bu. Ve tabii ki Türkiye için çıkışın layıklık olduğunu, batıllaşma olduğunu, geciliğe prim verilmemesi gerektiğini, artık aklı kullanmak gerektiğini, çağ dışı şeylere, hurafelere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyordu yazarımız. Ve yazısını daha da böyle ciddileştirmek için dipnotlarla, alıntılarla süslüyordu. Mesela layıklığın ne olduğunu nereden alıntılamıştı? Evet... Gazetelerin hediye ettiği Meydanlaruz ansiklopedisinden. Akabinde, şundan emin değilim ama, İslam'dan bahsederken de, ya İslam'ın şartlarını sayıyordu orada, ya da imanın şartlarını, ama yanlış sayıyordu. Yani sokaktaki adam bile bunu bilir. Diyeceğiniz bir şeyi yanlış sayıyordu. Çok iyi hatırlıyorum onu. Hatta onunla yetinmedim, ben ne yapmıştım? Vaktim bol demek ki o zamanlar. Şimdi Medeniyetler Rus verisini buldum, gittim alıntıladığı lehlikli maddeye baktım doğru aynen alıntılamış. Ya İslamı şartlarını yanlış yazmıştı ya imanı şartlarını. Gittim Medeniyetler Rus Ansüverisinde İslamı şartları ve imanı şartlarına baktım var mı böyle bir madde? Var. Doğru mu? Doğru. Sofum, vaktim de bol. Dergi, yazının yayınlandığı dergi vasıtasıyla yazarımıza ulaşmaya çalıştım. Problem nedir? Biz yardımcı olmaya çalışalım. Böyle böyle bir mesele. Bir şey hatırlatmaya ihtiyacı hissettim. Ee, peki dediler. Sanırım kendi ev telefonunu verdiler ya da iş telefonunu. Hatırlamıyorum. İyi günler dedim. İyi günler dedi. <gülüyor> ya Çok özür dilerim dedim. Böyle böyle bir mesele var ortada. Siz ciddi bir yazarsınız. Meydanlar üstü ansübelisinden laikliği aynen alıntılamışsınız ama İslam'la ilgili bir maddeyi, bir kavramı yanlış yazmışsınız. Ben baktım meyden, aynı Meydanlar üstü o madde var ve doğru olarak yazıyor. Onu niye bakıp oraya alıntılamadınız? Cevap ne? Hadi bir tahmin edin. Hı? Tahmin edin, tahmin edin. Bugün medya dili kullanıyoruz, beni meraklandırmaya çalışıyoruz. Ben din bilgini değilim. Ne alakası var dedim. Yazar sorumluluğu diye bir şey var. Kaynak da aynı kaynak ise meydanlar Uçan Zıfı Becisi. Kimsesiz Süleymaniye Kütüphanesi'ne gidip Osmanlıca yazmaları okuyun demiyor. Sonrası da var, orası da bana kalsın, olur mu? Bu kadar...